Elhamdülillah ve salat ve salamu ala Resulillah Şimdi e, bir soru var, e, bir kaç soru var gerçekten. E, arkadaşlar devamlı soruyorlar ve bazı gruplardan ilgili tartışıyorlar bu soru ile ilgili. Kadın e, erkek e, kadın arasında birbirlerinin avratını görebilirler mi? Bunu ile ilgili çok soru var. E, Türkiye'de de bazı gruplar var e, diyor ki her şey serbesttir. Bazı gruplar var diyor hayır yasaktır göremez. Vesaire. E, bunun doğrusu nedir soruyorlar. Bunun doğrusu nedir? Sünnette e, Resulullah'tan gelen dört imam mezhebinde e, alimlerin görüşü, ehli sünnet alimlerin görüşünü soruyorlar. Evet. Bu soru çok geliyor. Ondan dolayı e, cevaplamak zorunda kaldık bu soruyu. La e, haya فِي الدِّينِ Dinde de haya yoktur. Haya nedir? Yani yok insan hayasız olsun. Haya nedir? Yani utanmak, ilmi öğrenmek için, Allah'ın emirlerini öğrenmek için utanmak olmaz. Öğreneceksin. Nasıl bir soru olsa sorup öğreneceksin. Bunu sahabe kadınlar da Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem gelip bazı meseleleri soruyordular. O meseleler de cinsi ilişkilere doğru erçeç hanım arasındaki şeyler doğru. Bunlar öğrenmek onları e, utanmak. E, haya onları engel etmiyordu dinlerini öğrenmek için. Neden soruyorlar? Yok fuzul olsun diye. Ne caizdir ne caiz değil Hatta Allah rızasına varsılar. Böyle bir toplumun biz neyiz? Varisleriyiz. Ondan dolayı biz ne yapacağız? Soracağız. Çekilmeyeceğiz. Yani bütün datayı olsa da ince meselelere kadar da olsa soracağız, dinimizi öğreneceğiz. Çünkü bizim öyle bir dinimiz var. Öyle güzel bir dinimiz var. Mükemmel bir dinimiz var. Ahirete kadar devam ediyor bu din. Bütün kuşağı kapsayacak. Bütün ihtiyaçlara cevap verecektir. 1400 sene vermiş, ve ahirete kadar de verecektir. Çünkü kurallar üzerine kurulmuş bir dindir. Ee, bu sorular bize faydası var. Faydası nedir? Dinimizi öğreneceğiz. Hataya düşmeyeceğiz. Evet bu arkadaşların sorusundan dolayı e, caiz mi? Caiz değil. Ehli i sünnet alimleri icma'en icma demişler ki kadın yani karı kocanın Koca karısının Bütün bedenini Avrat kendi bile Görebilir bir mahsuru yoktur Bunun da tabi delilleriyle var Bunda bir mahsur Yoktur görebilir Ama bunda bir sınır var Önce biz Gelelim görebilir Diye nereden delil Getirdiniz e, Hazret Ayşe Validemiz radıyallahu anha Diyor ki e, Buhari Müslim'de Hadis geçiyor. Diyor ki Hazreti Ayşe tabi Hazreti Ayşe'nin özelliği dinde nedir? Hazret Ayşe Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hanımı olduğu için Resulullah birçok zamanını onun yanında geçirdiği için 10 e, sene Hazret Ayşe ile kaldı. En, en küçük hanımidir. E, onun yanında kaldığı için böyle iç meseleleri Resulullah bu meselelerde cinsel meselelerde nasıl davranırdı? Yen yani özel halleri mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını nasıl kakardı? Bunu sahabe görme şansı yoktur. Bunu Hazret Ayşe validemiz aktarıyor. Hazret Ayşe validemizin hadisler yanında da bu konularda görüşü diğer muhtevar sahabelerin önüne geçer. Çünkü sahabenin şansı yoktur Resulullah tam böyle şeyleri e, şey yapsın. Bir de Hazret Ayşe validemiz fakihidir. Fakihidir. Yani nedir? Yani fıkhçidir, alimidir Hazret Ayşe validemiz Ne diyor Hazret Ayşe validemiz Tabi soruyorlar ona Diyor ki muhakkak böyle bir Soru sormuşlar ona ki Hazret Ayşe validemiz de şunu cevaplıyor Ben varasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bir arada banyo yapardık Bir arada banyo yapardık Eskiden banyolarda Ne vardır ee, Bir kab vardır Onun içine su dolardır o suyundan yakanırdılar. Bizim eski hamamlarda da vardır böyle. Şimdiki gibi çeşme meşme yokmuş. Onun için bir arada yakanırdık. Hatta bazen başka bir rivayette diyor ki şakalaşırdık diyor. O benim elinden tası alırdır. Su dökmek, meşrabayı çekerdi. Ben ona çekerdim. Ben onun üzerine su seferdim. O benim üzerime su seferdi. Demek ki bu neye delalettir? Bu delalettir ki. Kişisi barabar bar banıyor yaparsan birbirlerinin avretini de görebilirler. Bir mahsur yoktur. Alimler buradan bunu istimbat ediyorlar. Biz burada her bütün alimlerin e, görüşüne cevaz e, yer veremeyiz. Ama biz dedik bir icma e, cevaz var. Ama en muteber alimlerden e, ümmet icma etmiş e, üzerine e, nasıl dört imamın üzerine icma etmiş. Bu alimin de üzerine icma etmişler. Bu alim de öyle böyük alim ki Fethül bari kitabı var. Bukhari'yi en güzel şerh eden şu ana kadar odur. O da İbni Hacer Askalani Rahimuhullah. İbni Hacer diyor ki, Hazret Ayşe'nin bu hadisi delildir ki, kadın erçeğin avratına bakabilir, erçek de kendi hanımının avratına bakabilir. O kadar. Demek ki alimlerimiz diyorlar, bu olur, mahsuru yoktur. Eee bir diğer hadiste de e, İmam Tirmizi rivayet ediyor. E, Muaviye bin Hida, Sahabi radıyallahu anhu diyor ki: "Dedim ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, avramızı çimden gizleyelim, çimden gizlemeyelim. Tabi erçeğin avratı biliyorsunuz içi tene var avrat. Bir cöbek altından tapuk dizine kadar bu avrattır. Bir de muhallaz avrat var. O da organlardır. Burada diyor ki avratımızı, burada herçesini de kast ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, احفظ avrateke. Avratını hefz et. Kimden? Herçesten illa istisne koyuyor burada. İki tane istisne koyuyor. Her çeşitten avretini hefz edeceksin. İstisna iki yerde var. Bir hanımından içi eme. Eme nedir? Cariye. Cariye nedir? Savaşta esir almışsın düşmanın kadınını o senin halalın olur. Bunda da sayı var mı? Yoktur sayı. İster yüzten tane al, getir yüz tane de, yüzü de senin halalındır. İstediğin an yüzünü de yanına girebilirsin cimaete yapabilirsin. Olar senin hanımın olur. Bu da bir İslam'dan, bu zaten İslam'dan önce vardır. İslam da bunu ikrar etti. Mücahidlere teşvik olsun diye. Bir de çafırlar korkusular diye. Bizim hanımlarımız ne gider? Müslümanlara cariye giderdi. Bu da bir Allah'ın hikmeti gereği. Bunu da Allah subhanahu teala caiz etmiş. Bu da bir nimettir Müslümanlar için. Evet. Bu çizsi hariç, şimdi cariye yoktur maalesef. Bu çizsi hariç her çeşitten hefzettir. O zaman bir hadiste var. O hadiste ne diyor? O hadiste geçiyor ki bir sahabeye Resulullah'tan soruyor ki ya Resulullah diyor avretini hıfz et diyor bazen yalnız kalıyoruz. Allah Teala bizi görür, diyor. Evül. Allah Teala daha evledir utanırsın onun. Demek ki sen yalnız kaldığında avretini sitredeceksin. Allah Teala seni görmesin çıplak çıplak odada dolaşıyorsun, tur atıyorsun, hareketler yapıyorsun. Bu bir mümine. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem izinde giden bir şahsa yakışmaz. Hıfz edeceksin, elbise girdin hemen hıfz edeceksin. Bismillah diyeceksin, şeytanlar, melekler görmesin. Banyoda yakandın alimler diyorlar, en ihtiyaç kaderice çuvete e, girdin, o ihtiyaç kaderice de avratını yakarsın, ondan sonra çıkarken hemen havluya sarılırsın. Yok dersin nasıl olsa ben banyodayım, tur atarsın, harita yaparsın, olmaz. Allah seni görüyor. Ama burada müstesna kimdir? Sadece çitenedir hadiste. Zavucan ve emen. Burada Hafiz ibn-i Hacer e, yine bu hadiste diyor illa min zavucatike delildir ki senin hanımın avretine cönül hoşluğuyla bakabilir. Bir mahsuru yoktur. Bu da cumhurun kavludur diyor ki bu da e, bütün fukahalar bunun üzerine ihlaf etmemişler i̇bn Kudame'l-Mekdisi Hanbeli Böyüc Alim Neve, Nevevi nasıl Böyüc Alim ise Şafii Fıkkında İmam e, i̇bn Kudame de Diyor ki birbirinin avretine Bakabilir Hatta elliyebilir Birbirinin avretini tutabilir Bir mahsuru yoktur Çünkü avrette istimta Şeyine giriyor İstimta nedir? allah Teala kadını halal kılmış erçeğe Erçeği de halal kılmış kadına Evlilik şertiyle. Bu evlilik şertiyle halal kılındı çizsi birbirine, cissi birbirinin avretinden yararlanabilirler. Kadınla erkek birbirinden nasıl cinsel ilişkide yararlanıyorsa, faydalanıyorsa buna da avret de dahildir. Bir mahsuru yoktur. Nasıl bütün beden dahiliyse bütün beden dahiliyse, ilişkiden önce bütün hareketler dahiliyse, burada da İçisi birbirinin avretinden faydalanabilir. Ne bakımından faydalanır? Cinsel bakımından faydalanabilir. Hiçbir mahsuru yoktur elhamdülillah. Bu da Allah'ın bir e, lütfudur, vergisidir. Bu, bütün fıkıhlarda böyle geçiyor. Malikilerde, Hanbelilerde, Hanefilerde, Şafilerde. Hepsi böyle. Hatta zahirilerde. Onun için, ümmet bu konuda icma etmiştir. Bu konuda Analarımız peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hanımları hepsi bir ağızdan biz Resulullah'tan banyoda yakanırdık. Birbirimizin avratını görerdik. Hiçbir mahsuru yoktur diyorlar. Ondan dolayı bu bir mükelleflik e, değil. Yani sen bakabilirsin ama bunun bir şeyi var. Bunun bir ölçüsü var. O ölçü de nedir arkadaşlar? O ölçü bizim Bizim adetimiz, ürfumuz var. Adet urfumuz dinden almışız. Din urfularımı, urfumuzu e, din ikrar etmişse ona eyvallah deriz. Eğer urf dine ters ise elimizin arkasıyla arkası itleriz onu. Bizim şu anda adetimizde, urfumuzda, Türk toplumunda değil, bütün Arap aleminde, bütün Müslüman toplumunda bu konularda bizim adet urfumuz var, dinimize ölçü ölçüde nedir? Bu hadislerdir işte. Ümmetin idmii, kadın şey yapabilir. Ama bunun haricinde maalesef dünya küçük köy olduktan sonra a, Batılıların adet urufları bize geldi. Onlarda din, diyanet olmadığı için, Allah korkusu olmadığı için bir nevi hayvanlaşmışlar. Hayvan ne yapar? Hiç. Yani sokakın ortasında bir işi yapar. E, çekilmez, e, kuralı yoktur hayvan üzerinde adı ama insana Allah akıl vermiş, haya vermiş, bahaya aklı da Allah Subhanahu ve Taala vermiş, o kurallar da vermiş. Bütün peygamberler bu kuralları getirmiş. Bugündeki batıda ne kadar Hristiyan, Yahudi dinine mensuplar o dinleri batıldır çünkü hakiki Yahudi e, Hristiyan dini canlı olmadığı için Resulullah Kur'an'ın takdiriyle bu ifadesiyle bunlar ne yapmışlar? Kendi kafalarına göre hürriyet diyorlar, demokrasi diyorlar, her şey serbest diyorlar. Bu sefer ne olmuşlar? Hayvanlaşmışlar. Cedenin ortasında ilişki yapsa bir tane bir mahsuru yoktur derler. Eee eee ortasında bir böyle ilişki yapılsa bir mahsuru yoktur. E ee, her çeşit şey birbirinin önünde yapsa bir mahsuru yoktur. İşte bu maalesef bu günde bizim uydularla, televizyonlar kanalıyla, uydularla, internetle bu türlü şeyler yayılmış bizim toplumda. bazı imanı zayıf olan Müslümanlar da onların ilişkisini görüyorlar. Oları ne yapıp celip bize aktarıyorlar. Bu da nedir? Güzel değil, caiz değil. Yani şimdi kadın e, Koca karısının tamam dedik avratını görebilir, faydalanabilir ama bunun da bir ölçüsü var. O çafirler gibi yapmamamız lazım. Ama kadın erçek için bir mut'adır. Mut'a nedir? Yani bir eğlenmek güzel bir şeydir, nimettir. O şeyden karı kocadan koca karıdan faydalanabilir hiçbir mahsuru yoktur. Ama bunun adabını aşmamak şartıyla. Evet. Hatta alimlerimiz diyorlar ki bunun içine ne dahildir? Yani e, avreti bile öpebilir. Hiçbir mahsuru yoktur. Ama bu nedir? E, mekruh bazı alimler demişler. Mekkarahati de nereden getirmişler? İşte avret necaset şeyidir. Öptüğün aslında da ağzına necaset gelebilir. Bu yakışmaz Musulmana. E, çünkü bilirsin necaset ağza dekse olmaz. Necistir. El, eline dekse olmaz. Fekeyfi ağzına deksin, e, içeri girer. Olmaz, musulmanına yakışmaz. Mekruh demişler, bir kısım alim demişler ki olur. Necasetten emin olsan ağzına gelmese öpebilirsin. Başka atrafında da dönebilirsin bu meselenin. Bir mahsuru yoktur. Çünkü haram demek zor meseledir. Haram demek için delil olması lazım. Delil de arkadaşlar, delil de şert değil ki tabusun nötten. Bu asıldır. Kitap, sünnet asıldır ama dinin kuralları var. Bazen halal haram, bazı kardeşler cahilce işte bunun delili yoktur. Haram kılıyorsunuz. Yani halal kılıyorsunuz bu mesela delili yoktur. Şerde değil her şeyde ayet hadis olsun. Onun için bir tane İbni Abbas'a geliyor ki, İbni Umar'a e, diyor, e, bir kadın e, sefer ediyor. E, diyor ki işte bu e, caizdir. Diyor Kur'an'da yazmamış caiz olduğu yoktur. İbni Ömer diyor Kur'an'da yaz, yazmış. Sen okumadın Kur'an'ı diyor. Ben Kur'an'ı haftada bir okuyorum, hatmet ediyorum. Öyle bir şey yoktur. Dedi okumadın Allah ve رسولü e, verdiğiğine uyun. Rasulullah e, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yasak kılmış. Bazı konularda Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ana çizgisiyle yasak kılmış. Bunun da alimler dinin kurallarından çıkartmış. E fıkıh var, usulü fıkıh var, kavaidül fıkhiye var, fıkhın gramerleri var koymuş. Onun altından alimlerimiz ne yapar? İstimbat ederler. Neyi istimbat ederler? Bu meselenin hükmünü istimbat ederler. Ondan dolayı bu konuda e, bir mahsuru yoktur elhamdülillah ama bu adet urfumuza uyarak, dinin ölçülerine uyarak bunun yanında Avrupalıların, Batılıların o çirkin hareketlerini e, fahiş hareketlerine uymamak lazım. Onlara da bakmak hiçbir surette caiz değil. Evet şimdi haram kılanlar e, da e, tabii ceblerinden getirmiyorlar. Bazı e, ihtihad ediyor. Bazı işte şey yapıyor. E, yanlış yapıyor ama bunların da ellerinde bir delil var. O delil de aynen Hazret Ayşe'den İmam İbn Mace'nin sünnetinde bir hadis geliyor. Diyor ki Hazret Ayşe ben hiçbir zaman Resulullah'ın avratına bakmadım ve görmedim. Öyle nasıl geçiyor hadis. Ama bu hadis zayıftır. Öyle zayıftır ki hüccet ikamet olmaz bu hadisten. Çünkü Bukhari Müslim'de daha sahih kitapta Hazreti Ayşe diyor, banyo yapardık, görerdik. Ondan dolayı bu hadisi alimler zayıf etmişler. Çünkü bu hadiste bir ravi var, o ravi de Hazreti Ayşe'den rivayet ediyor, o mecüldür. Mecul nedir tanınılmıyor Onun için zincirde bir bozukluk var Onun için bu zayıf olduktan dolayı Asıl üzerine hüküm kalıyor Bütün alimler bu konuda Diyorlar ki e, e, Hadisçiler bu konuda Bu konuyu zayıf gösterirler Çünkü içinde bir mecul var Ondan dolayı e, Asıl olan bu meselede Bir mahsuru yoktur Cima ilişkisinde İlaç ilişkisinde karı kocasını, koca karısını öldüğünde yakıyabilir e, avratını yakıyabilir Mesela e, bir şahıs ölü yakayan ölünün avratını göremez. Bezin altından yakması lazım. Ama kendi hanımı yakasa, teç başına onun kocasının avratını, yani koca hanımın avratını teç başına yakıyabilir Ondan sonra çefenler onu. Hiçbir mahsuru yoktur. Ee, bu, bu hadis zayıftır. Hatta e, alimler dedik hepsi zayıf kılmış bunu. Bütün alimler zayıf kılmış. En sonda da Şeyh Albani rahmetullahi Aleyh aynen bu, bu hadisi e, zayıf e, silsilesinde bunu da zayıf ediyor. Hasılı kelam bu konu dinin ölçülerine göre bir mahsuru yoktur inşallah. E, bunu diyen kardeşler de e biraz ifrata gidenler de var içinde. Hatta biliyoruz ki bazı cemaatler var, öyle ifrata gitmişler ki, hanımın evde baş açık dolaşması bile yasak diyorlar. E bu ifrattır arkadaşlar. Bu Allah e, tek, teklif etmediği bir meseleyi etmiyorsun. Hatta öyle gruplar var ki, kocasının yatağına başı kapalı giriyor. Kadın şarvar giriyor, kocasının yatağına giriyor. E Allah yardım etsin yani. Böyle toplum bulardan e, beridir yani. Bu, e, bunlar niye böyle yapıyorlar? E, Allah'ın e, hücumuna karşı gelerek yapıyorlar. Hayır. Bunlar iştihad ediyorlar, hata ediyorlar. Her iştihad da, her niyet de insanı kurtarmaz. Allah akıl vermiş, doğru iştihad edeceksin, alimlerin peşine gideceksin. Bunlara da biz deriz, bu yaptığınız işte deliliniz var ise, alimlerinizin sözü var ise bize söyleyin. Eğer doğruysa biz de amel edelim. Biz de sizin gibi cennet istiyoruz. Ama maalesef yoktur. Biz dört imam e, cumhurdan bahsettik. İcma var bu konuda. Ondan dolayı biz sağlam yer ayağımızı basarız. Dinimizden emin olarak ehl-i sünnet zaten 1400 sene bundan dolayı çok güzel bir şekilde ayakta durmuşuz. Bizim fıkhımız 1400 sene cevaplıyor elhamdülillah. Bir sorumuz bir mahsurumuz bize göre yoktur. İnşallah bu itikat, bu amel üzerine de ölsek Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem cennette konşu oluruz ve bütün musulmanları arzu ederiz bizimle beraber cennette konşu olmayı Allah bize nesip kılsın. Amin.